İyi akşamlar arkadaşlar. Bu dönemin hepimiz için hayırlı olmasını dileyerek dersime başlamak istiyorum. Allah başarılı bir şekilde dönemi tamamlamayı nasip etsin. İlk haftamızda tasavvufun tarihleri ve mahiyeti üzerinde duracağım. Esasen burada size anlatacağımız dersler daha öz özet mahiyetinde slaytları ve notları alabilirsiniz Murat Bey'e söyledim önceden alıp okursanız belki ders anlamanız bir takım sorular sormanız daha kolay olur biz burada notlarımız çerçevesinde ders anlatırken sizlerden gelen sorular çerçevesinde de ee, e, konuları genişletme daha farklı açılardan ele alma imkanımız olacak. O bakımdan e, ben sizin yazılarınızı da e, yani sorularınızı da yan taraftan e, takip edeceğim. E, dolayısıyla aklınıza gelen bir şeyi e, yazmaktan çekinmeyin. Tabi zaman el verdiği ölçüde e, imkan el verdiği ölçüde bunları yapmaya çalışacağız bir derste bitiremezsek diğer başka bir derste ilerleyen haftalarda da konu üzerinde durma imkanımız olabilir yani sorunun şeklinde göre ben bir yönlendirme yaparım inşallah şimdi burada ilk tasavvuf tarifi ve mahiyetlerini verirken esasen bunu Diğer haftalarında bir özeti veya konuya giriş mahiyetinde e, ele alabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Bir takım açıklamaları, e, ifadeleri anlamak zor olabilir. Çünkü konuyu tam bilmediğiniz için, e, burada tariflerde öğrenmeniz gereken konularla ilgili bir takım ifadeler olacağı için... E, Evet, anlamada zorluk çekebilirsiniz. Ancak sadece bunu bir bilgi, bir giriş olarak düşünün. Ee, ilerleyen haftalarda e, daha ayrıntılı bir şekilde e, görme imkanımız olacak. O zaman daha iyi anlarsınız. Şimdi, tasavvufun e, tabii tarifi, mahiyeti, din içindeki yeri ve alanını çok özet bir şekilde el alacak olursak, tanımlayacak olursak şunu söylüyoruz. Bir defa tasavvuf İslam'ın manevi yönü, deruni hayat tarzı diye ifade edilir. Çok genel manasıyla tasavvuf hayatını yaşayanlara da mutasavvuf veya sufi denilir. Şimdi bilindiği gibi Dinde İslam'ın nasıl yaşanacağını, amel bakımından, nelere inanmamız gerektiğini, akaid bakımından ele alan ilim dalları var. Dolayısıyla onlar bu alanda bize bir takım önemli bilgiler veriyorlar. Tasavvuf ise, fıkhın ortaya koyduğu, akaidin kelamını ortaya koyduğu o temel bilgileri kabul ederek, bunları uygulayarak ondan daha öte bir alanla ilgilenmeyi hedef olarak seçiyor. O da bu ibadetleri görünen şekliyle yerine getirmek durumunda olduğumuz o ibadetleri yerine getirirken iç dünyamızın manevi yönümüzün nasıl olacağıyla ilgili bir takım bilgiler veriyor. Yani tasavvufu o disiplinlerden ayıran esas e, taraf burası. E, tasavvuf dediğimizde tasavvufi hayatın temelinde üç şey var. Tabi tasavvuf kelimesi, sufi kelimesi bunlar ne zamandan çıktı ne anlama geliyor bunu yine ilerleyen e, haftalarda e, ele alacağız. Ama şimdilik bu ifadeyi bu şekilde kullanarak devam ediyorum. Şimdi, tasavvufi hayatın temelinde arkadaşlar... Şu üç şey yatar. Bir, Allah'ı çokça zikretmek. Yani zikir, zikrin olmadığı hiçbir tasavvufi ekol, tasavvufi grup, tasavvufi hayat söz konusu değildir. Yani Allah'ın e, zikredilmesi birinci konu. İkincisi, kalbi manevi kirlerden temizlemek. E, üçüncüsü de nefsi tezki etmek. Kalbin Kirlerden temizlenmesine tasfiye-i kalp diyoruz. Kalbin saf hale getirilmesi. Nefsin terbiye edilmesine de tezkiye-i nefis diyoruz. Nefsin e, temizlenmesi. Evet, temizlenmek, tezkiye etmek. Nefsin kötü huylarını temizlemek ya da dönüştürmek. Bu üç ana madde tasavvufun e, temelinde olan e, üç konudur. Şimdi... Allah, Allah'ı çokça anmak dedik. E, temel üç maddeden bir tanesi bu. Tasavvuf anlayışı esasen şu iki temel üzerinde yükseliyor. Bir, Allah sevgisi. iki Allah korkusu. Allah sevgisine muhabbetullah diyoruz. Allah korkusu ise mehafetullah şeklinde ifade ediliyor. Esasen Allah korkusu Allah'ı sevmekten kaynaklanan bir çekinme olduğu için bunlar birbirini tamamlıyor. Yani kişiler Allah'ı sevdiği için seven kişi daha doğrusu onu üzmekten, onun rızasına aykırı hareket etmekten korkar. Allah'tan korkmak sevgiden kaynaklanan bir korku olma sebebiyle muhabbet de mahafet de evet e, birbirinin ardında e, yer alan şeylerdir ve birbirinin tamamlayıcısı durumundadır. Şimdi tasavvuf kulların e, Allah'a daha yakın olmasının hedefler. Tabi. <gülüyor> Esasen bu hedef dinin hedefidir. Yani dinde peygamberlerin yapmak istediği şeylerdir. Ama buna biz tasavvuf dememizin sebebi şu, din içinde işte dinin bir takım hukuki kurallarını, ibadet şartlarını ve benzeri şeyleri bize sunan, onları anlayacağımız ya da kullanacağımız şekilde takdim eden bir alan Olduğu gibi fıkıh veya kelam, e, bizi bunları yerine getirerek Allah'a yaklaştırma, daha yakın olma e, hususunu kendi görevi sayan e, bir alan da var. İşte tasavvuf diye isimlendirdiğimiz alan böyle bir alan. Buna ister tasavvuf deyin ister demeyin önemli değil ama din içinde böyle bir hedef var. İşte o hedefi kendisine mesele edinen alana biz tasavvuf diyoruz. Peki Allah'a yaklaştırmak için kulları tasavvuf nasıl bir formül sunuyor, ne söylüyor onlara? Arkadaşlar, bağlılarına, müntesiplerine, farzlarla birlikte... ...nafileleri yapmalarını onlardan istiyor. Ee, yani esasen fazla hareketle nafilelerin yapılması da yine bir dinin e, yaşanması olayıdır. İşte tasavvuf bu dinin yaşanması olayını e, bir ödev olarak müntesiplerine veriyor. Şu şartla kişiler farzları yapmak zorundadırlar zaten. Bunu bize fıkıh böyle bildiriyor. Nafileler ise yarın kendilerinden hesap vereceğimiz fiiller, eylemler olmadığı için yapmak zorunda değiliz. Ancak sevap kazanmak, daha Allah'a daha yakın olmak niyetiyle biz mecbur olmadığımız halde nafileleri yaparız. İşte tasavvuf farzlarla birlikte bu nafileleri de aynen farzlar gibi yapılmasını ödem olarak veriyor. Yani bunu ısrarla tavsiye ediyor. Öyle diyelim. Çünkü arkadaşlar her ne kadar bizler farzları yapmak zorunda olduğumuzu söylüyor, nafileleri ise sevap kazanmak için yapıyoruz desek de, Nafile yapmadığımızda yarın bize hesap sorulmayacak şeklinde bir bilgiye sahip olsak da dinin esasen peygamber efendimiz ve sahabe efendilerimiz gibi yaşanmasını örnek alacak olursak o zaman böyle bir ayrıma gitmeden farzlarla birlikte onlardan da daha fazla nafilelerin yerine getirilmesinin gereğini görür. Yani peygamber efendimiz ve sahabe efendilerimiz dini farzlarla birlikte nafileleri de icra ederek yaşamışlardır. Eğer bizler onları örnek alarak dini yaşayacaksak o zaman nafilesiz bu din yaşanmaz. E, hatta nafileler peygamber Efendimiz ve sahabe efendilerinin hayatında farzlardan daha fazla yer tutmuştur. Şöyle bir en basit bir örnek ile bunu anlatacak olursak günlük 5 vakit namaz kılıyoruz. Bu 5 vakit namazın 40 rekatının 17 rekatı farz, 23 rekatı sünnet, nafiledir. Bakınız, 5 vakit namazda bile nafileler farzlardan daha fazla yer tutmuştur. Peygamber Efendimiz bunları böyle yaptığı için biz de yapıyoruz. Eee Zekatta, sadakada ve diğer İslami hükümlerde de yine aynı. Yani malının kırkta birini vermek suretiyle borcun bitti, başka şeye karışmam gibi bir tavır yok. Ne Peygamber Efendimiz'de ne sahabe Efendilerimizde. Evet, sürekli fakirleri kolluyorlar, ihtiyaç sahiplerine yardım ediyorlar. E, ellerinde ne varsa bunu paylaşıyorlar. Böyle bir hayat. Eğer biz de yine mal mülkle ilişkimizi Peygamber Efendimiz ve as-saadetlik gibi düzenleyecek olursak biz de böyle olmak durumundayız. Şimdi bir kutsi hadis var Buhari'de geçen. Tam da bu kutsi hadis farzlarla birlikte nafirlilerin de yapılması gereğini bize e, bildiriyor. Biliyorsunuz kutsi hadisler Allah'ın sözleridir. Yani bir ayetler var, bir hadisler var, bir de kutsi hadis dediğimiz bir şey var. Ayetler Hz. Allah'tan Peygamber Efendimiz'e lafsı ezberletilen Allah'ın sözleridir. Hadisler Peygamber Efendimiz'in sözleridir. Kutsi hadis ise manası Allah'tan Peygamber Efendimiz'in kalbine indirilmiş o manaları ifade kalıplarına peygamber efendimiz dökmüştür. Dolayısıyla ayet değildir ama Allah'ın sözleridir. Şimdi işte böyle bir kutsi hadise Hz. Allah buyuruyor ki, Kulum üzerine farz kıldığım şeylerden daha iyi bir yolla bana yaklaşamaz. Kulum nafilelerle de bana yaklaşmaya devam eder ve nihayet ben onu severim. Uzunca bir hadis bu ve ben onu sevince onun efendim gören gözü işleyen kulağı tutan el yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse şüphesiz veririm şeklinde devam eden kutsi hadis. Şimdi burada Allah'a yaklaştırma açısından farzların çok önemli olduğu, vazgeçilmez olduğu ama farzlarla birlikte nafilelerin de yapılmasıyla Allah'a yaklaşmaya devam edileceği açıkça ifade ediliyor. O yüzden Nafileler önemseniyor e, tasavvufta, Allah'a yaklaştırıcı özellikleri olması sebebiyle. Şimdi tasavvufun konuları e, dediğimizde belli başlıklar e, size söyleyeceğim. Esasen bu konular biz e, ilerleyen haftalarda ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Ama şimdi başlıklar, giriş mahiyetinde bir ders yaptığımız için bu hafta e, başlıklar halinde söyleyeceğiz birinci mesele varlık konusudur e, vücut diye ifade ettiğimiz yani burada ne ele alınır Allah alem ilişkisi yani Allah'ın yaratıklarıyla ilişkisi nasıldır Allahla insan arasındaki ilişki nasıldır e, bu bu konuyu evet ele alır tasavvuf bu en e, önemli konudur en çetin konudur tasavvufun Varlık konusu aynı zamanda bir tevhid konusudur. Allah'ın birliği meselesi de bu konunun çerçevesinde ele alınır. Bunu inşallah son haftalarda belki son hafta, son iki hafta ele alacağız. Dolayısıyla sadece başlanıp geçiyoruz. Efendim tasavvufun temel konularından bir tanesi de ruhun temiz ve saf haline getirilmesi. Bir diğeri nefsin terbiyesi sonucu ahlakı yüceltmenin gerekli şartları. Şimdi ruhun temizlenmesi yani kalbin temizlenmesini demiştik zaten. Nefsin terbiye edilmesi ve oradan güzel huyların, ahlakın ortaya çıkartılması da tasavvuf konuları, tasavvufun temel konuları arasında inanıyor. E başka? Manevi makamlar ve haller, veç, istihrak, aşk, sevgi ve benzeri duygular ve bunlara ait bilgiler de yine tasavvufun ele aldığı konulardır. Şimdi bu tasavvufi hayat dediğimiz şey, acaba İslam hayatından farklı bir şey midir? Veya ilk defa böyle bir hayata ne zaman tasavvuf denmiştir? Sufi isimlendirmesi ne zaman başlamıştır İslam tarihinde? Bunu haftaya enle boyuna konuşacağız. Ama böyle bir tasavvufi hayat, yani farzlarla birlikte nafilelerin de Yoğun bir şekilde icra edilmesi suretiyle dinin Yaşanması nereden Geliyor Az önce söyledim Peygamber efendimiz ve sahabe efendilerimiz böyle yaşamıştır oradan geliyor Peki onlar niye böyle yaşamışlardır Diye baktığımızda işte o hususta Karşımıza ayetler ve Hadisler Çıkıyor İşte bu hayatın oluşması bu ifadelerden, bu ayetlerden, bu ayet ve hadislerin yönlendirmesinden neş'et ediyor arkadaşlar. Ee, mesela ayet ve hadislere baktığımızda şöyle uyarılarla karşılaşırız. Müminler asla dünya hayatına dalmamalılar. Birçok ayet. Maddi zevklerin peşinden koşmamalılar. Dünyaya değil ahirete öncelik vermeliler. Manevi değerlere öncelik vermelidirler. Başka? Müminler Allah'ı çokça zikretmelidir. Zikirle alakalı onlarca ayet var. 250'den fazla ayet var Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın anılmasıyla alakalı. Şimdi Allah'ın bu kadar anılması nereden çıktı? Allah'ı zikir nereden çıktı? E, denmez. Çünkü işte bu ayetlerden çıkıyor. Ayetlerdeki bu kadar ısrarlı emirlerden, tavsiyelerden, Peygamber Efendimiz'in ısrarlı tavsiyelerinden çıkıyor. Böyle Allah'ın çokça anılması programları. E, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur. Ayet. Kurtuluş için Allah'ın huzuruna kalbi selimeye çıkılmalıdır. Ha, demek ki kalbin selim, salim, temiz olması lazım. Kirlerden arındırılması, dünyaya bağlılıktan uzaklaştırılması gerekir ki huzura kalb selim ile çıkabilirim. Evet ayet. Kalbini temizlemeyi başaranların diğer bütün organların da temizleneceğini ifade eder. Hadis-i şerifte. Şimdi demek ki bütün bu ifadeler bize eee Allah'ın çok anıldığı, kalbin temizlendiği, nefsin arzularının köreltildiği, törpülendiği bir hayat şeklini öneriyor. İşte tasavvuf hayat dediğimiz bu önerilerden, bu ısrarlı tavsiyelerden, bu emirlerden kaynaklanıyor. Şimdi tarihe baktığımızda Acaba ilk defa böyle bir hayatı yaşayan gruplar nasıl oluştu ve ne zaman oluştu? Az önce söyledik, tasavvuf ehli, tasavvufi hayatı Peygamber Efendimiz ile birlikte başlatıyor. Yani eğer, eğer nafilelerle birlikte dini yaşamaksa tasavvuf, nafileleri de farzlar gibi yaparak bir takım dualar ve tespihleri farzlar gibi yerine getirerek yaşamaksa tasavvuf e o zaman böyle bir hayat tarzı Peygamber Efendimizle birlikte başlamıştır. Takip eden asırda arkadaşlar onun o hayat tarzını devam ettirenlere ilk yüzyıllarda abid ve zahit gelmişti. Çünkü bu kişiler Peygamber Efendimizin hayatını eee takip eden, gören sahabeleri görmüşlerdir ve onları taklit ederek aynen onlar gibi yaşama gayreti içerisine girmişlerdir. Şimdi iyi bir mümin, peygamberi kendisinden daha çok sevmek durumundadır. Bu de böyle anlatıyor Peygamber Efendimiz. Beni kendinden de fazla sevmedikçe gerçek mümin olmuş sayılmazsın. E böyle bir ifade, tabii ki müminleri, onun yolunda gitmek isteyenleri derinden etkiliyor. İşte Sufi dediğimiz kimlik böyle oluşuyor. Peygamber Efendimizin yaşadığı manevi ve ruhani hayatı devam ettirmek tasavvufta birinci vazife olarak kabul edilmiştir. Dini samimi bir şekilde yaşamaya çalışan Sufiler, bu hayatın dışında gördükleri ve dünya ehli, avam diye nitelendikleri kimselerle kendi aralarında kendi aralarında mesafe koyma ihtiyacı hissetmişlerdir. Zira avam nefsani tutkulara, dünyevi hazlara bağlıdır. Manevi kardeşlik bağıyla birbirine bağlına sufiler bir araya gelerek sohbet edip zikir yapınca işte İslam toplumu içerisinde ayrı bir grupmuş gibi bir hal doğdu. Aslında arkadaşlar yaptıkları, Peygamber Efendimiz ve Sahabe Efendilerimizin yaptığı onları taklitten öte bir şey olmadığı halde, sonradan çoğunluk diğer müminler, Müslüman olduğunu söyleyen kişiler bu, bu seviyede dini yaşayamayınca, o zaman böyle yaşayanlar ayrı bir grupmuş gibi karşımıza çıktı. Sanki dini çok ekstradan yaşıyorlarmış gibi anlaşıldı. Oysa dinin normal yaşanması bu şekildeydi. İşte bunların grup halinde oluşmaları daha sonraki asırlarda çoğunluğun bu şekilde dini yaşayamamalarından kaynaklandı. Şimdi kısaca bu hususu ifade ettikten sonra tasavvufla alakalı yapılan tariflerden bazı seçtiklerimi size başlıklar halinde vereceğim. Daha sonra da dersin sonuna doğru tasavvufla ilgili yapılan tariflerden seçtiğim bir demeti kısa açıklamalarla arz etip tamamlayacağım. Şimdi tasavvuf hakkında yapılan tarifler çok çeşitli ve çok fazla, binden fazla tarif yapılmış. Niye bu kadar fazla tarif ve bu kadar değişik çeşit e, var tarifler de, diye merak edilirse? Arkadaşlar bu çeşitlilik e, önemli ölçüde o tarifi yapanın o anki manevi hali ve mertebesinden kaynaklı. Yani kendi bulunduğu hal çerçevesinde tasavvufu tarif edince o bir açıdan, bir başkası başka bir mertebeden tarif edince o da kendi açısından tasavvufu bize anlatmaya çalışmış oluyor. Yani farklılık ve çokluk buradan kaynaklanıyor. Şimdi bu tariflere baktığımızda e, bu kadar çok tarifte temel vurgu, ana konular nedir? Nerelere işaret ediyorlar? Hangi noktalara dikkatlerimizi çekiyorlar diye baktığımızda şu başlıklarla karşılaşıyoruz. Bir, manevi bir hayat tarzı olarak tasavvufun özellikleri nedir? Tariflerde bunu bize anlatıyorlar. Manevi bir hayat tarzıdır dedik ya, din, dinde manevi bir dinin deruni yönüdür dedik ya, işte bu manada e, tasavvufun özellikleri nedir? İki, tasavvuf ehlinin kitap ve sünnetle olan ilişkileri nasıl olmalıdır? Nasıldır? Bu yönden tasavvufu tarif ediyorlar. Kulun Allah ile ve masiva ile olan ilişkileri nasıldır, nasıl olmalıdır? Bunun üzerinde duruyorlar. Yani masiva arkadaş Allah, ve masiva. Masiva Allah'ın dışındaki her şey demek. Bu bir tasavvufi kavramdır. Masivaullah kalıbından kısaltılarak söylenmiştir. Dolayısıyla bir kimse Allah'la ilişkisi nasıl olacak? Allah'ın dışındaki diğer yaratıklarla olan münasebetleri nasıl olacak? Bu tariflerde bunlar da bize veriliyor. Et kalp temizliğinden bahsediliyor. Söylemiştik. Nefis terbiyesinden söz ediliyor. Ee, güzel ahlakı nasıl kazandırdığını bize anlatıyorlar. Tasavvuf ehliyim diyen kişinin nasıl olması gerektiğini, yani Sufi'nin nitelikleri ve görevlerinin ne olduğu, yine bu e, tanımlarda veriliyor. Böylece, e, burada her bakımdan, tasavvufi hayatın unsurlarını, tasavvuf eğitiminin mahiyetini, tasavvuf yolunda olan kişilerin kimliğini, Allah'la ve diğer insanlarla olan münasebetin ilişkisi nasıl olacağını bu tariflerden öğrenme imkanına kavuşmuş oluyoruz. İslam tarihinde tasavvufu ilk tarif eden kişinin Muhammed bin Vasi olduğu görülüyor. 123 vefatı yani İkinci yüzyılın ilk çeyreğinde efendim, vefat etmiş. Şimdi burada tarifte dikkat çeken unsurlar bir huşu, iki nefsi hor görme, üç kanaatkarlık ve alçak gönüllülük şeklinde özetleyebileceğimiz bir tarif. Huşu, huşu yani tasavvuf huşudur demiş Muhammed bin Vasi. Huşu ne demek? İbadetlerin yapılması sırasında sükunet ve tevazu içerisinde bulunmak demekmiş. Ha, sekinet içerisinde alçak gönüllü olarak ibadetleri yapma duygusudur huşu. Şimdi ibadetin nasıl yapılacağını az önce söylemiştik. Fıkıh bize tarif ediyor. Ayakta nasıl duracağız? Ne okuyacağız? Rukuda nasıl duracağız? Ne okuyacağız? Secdeyi nasıl yapacağız? Bunları tarif ediyor. Tasavvuf ise bunları yaparken iç dünyamızın nasıl olacağını bize veriyor. Diyor ki işte rukudayken, secdedeyken, kıyamdayken huşu içinde olmalısın. Yani sekinet sükûne ve tevazu. İbadet yapıyorum diye kendine güven gelip kendini başkalarından üstün görmeyeceksin. Ben Allah'ın ne kadar sevimli kulu oldum onun emirlerini yerine getiriyorum gibi bir benlik duygusuna kapılmayacaksın. O yüzden ikinci madde olarak nefsin hor görülmesinden bahsediyor. Nefsin hor görülmesi yani kendi nefsini sen beğenmediğin zaman işte o zaman hor görürsün. Eğer nefsini beğenirsen ben o kadar ibadet ediyorum, ben üstün değilim de işte falanca günahkar mı daha iyi gibi kıyaslama içerisine girersen o zaman kendini beğeniyorsun demektir. Bırakalım bizi Rabbimiz beğensin. E, dolayısıyla biz kendi kendimizi beğendiğimizde bunun adı ucudur, bunun adı kibirdir. İşte bu duruma karşı bakınız iç dünya, iç alemimizde böyle bir duygu meydana geldiğinde evet bunu e, bir kayıp olarak görür tasavvuf eyli. O yüzden manevi tarafın bu manada nasıl olması gerektiği noktasında bizi uyarır. Efendim aynı zamanda bir sufi kanaatkar ve alçak gönüllü olmalıdır. Zaten o e, nefsi hor de irtibatlı bir şey. Şimdi arkadaşlar... Ta, tasavvuf kaynaklarında e, tariflerle alakalı e, söz söyleyen kişilerden, önemli kişilerden bir tanesi Cüneydi Bağdadi. Vefatı 297 Hicri. Dolayısıyla 3. yüzyılda yaşamış önemli bir mutasavvuf. Bu bazı başlıkta bunun tariflerini bazı başlıklar halinde verip e, geçelim. Çok önemli konulara temas ediyor. Mesela diyor ki tasavvuf Dünyayla ilgili şeylerde azla yetinmektir. Başka kalbiyle Allah'a dayanmaktır. Başka taat ve ibadete yönelmektir. Dünyevi arzulara karşı sabretmektir. Eline geçebilecek şeylerin yararlısını seçmektir. Masivadan uzaklaşıp, yani Allah'ın dışındaki her şey dedi, masivadan uzaklaşıp Allah'a yönelmektir. Allah'ı içten zikretmektir. Kalpten, gönülden zikretmektir. Vesveseye karşı ihlası gerçekleştirmektir. Şüpheye karşı kesinlik, yakin elde etmektir. Uzaklaşma ve yabancılaşmaktan kurtulup Allah ile huzur bulmaktır. Şimdi e, bu şekilde tasavvufun değişik özelliklerini bize vermiş Cüneyd-i Bağdadi. Yine Cüneyd-i Bağdadi, tasavvuf ehlinde olması gereken bir takım temel özellikleri, o özellikler noktasında öne çıkmış Efendim adı bilinen peygamberler e, örneğiyle de tarifler vermiştir Cüneyd-i Bağdadi. Mesela demiştir ki tasavvuf ehli Hazreti İbrahim'in cömertliğine sahip olmalıdır. Hani Halil İbrahim sofrası derler. Her gelene efendim koyun kesip ikram edermiş Hazreti İbrahim. Ha demek ki elinde bir şey varsa bunu ikramdan, efendim ihsandan kaçınmamalıdır tasavvuf ehli. Efendim Hazreti İsa'nın rızası, Hazreti Eyüp'ün sabrı Hz. Zekeriya'nın işareti, Hz. Yahya'nın garipliği, Hz. Musa'nın yün giymesi, Hz. İsa'nın seyahati, Hz. Muhammed'in fakrı bu özelliklere de sahip olmalıdır tasavvufi. Tabi bunlar ne manaya geliyor? Bunlar ilerleyen haftalarda konuları daha ayrıntılı gördüğümüzde anlama imkanımız olacak. Ama bilelim ki bir peygamberlerin sahip olduğu bu baskın özelliklerin Evet, kazanılmaya çalışılması gereği üzerinde durur tasavvuf eli. Yine tasavvufu değişik açılardan tarif etmişlerdir değişik mertebelere göre. Onlara da yine başlıklar halinde anıp geçelim. Şimdi bir, kalbi bulanıklıktan arındırma. Kalbin temizlenmesinden bahsettik ya, işte o konu. Yaratıklara karşı güzel muamelede bulunmak. Bakınız, kalp temizlendi. Başka? İnsanlarla, masiva ile olan münasebet. Yaratıklara karşı güzel muamelede bulunmak. Evet, tasavvuf elinin özelliği. Üçüncü madde, dini meselelerde Resulullah'a tam uyma. Yani ben burada kafama göre şöyle yaparım. Şeklinde bir tavırdan ziyade e, peygamber efendimiz bu usta nasıl yapmışsa onu aynen gerçekleştirme gayreti içerisinde olma. Evet tasavvuf ehli buna da dikkat etmelidir. Peygamber yolunda peygamberin edebiyle edeplenmek. Bakınız sadece peygamberin emrettikleri getirdiği farzlar Allah'ın emirlerini yerine getirmekten bahsetmiyoruz. Bu zaten her müminin yapmadığı zaman sorumlu olduğu bir şey bunun ötesinde peygamberin bu emirleri yanı sıra edebiyle de edeplenmek. Evet onun yaptıklarını da e, Evet e, haliyle hallenerek dini yaşama gayreti içerisinde olmak. şimdi bir de hakikat mertebesinden tasavvufa tarif getirmişler Bunlar e, şu anda e, üzerinde durmayacağım için anlaşılması Kolay olmayan başlıklar, mülkün yokluğu, sıfatlara kölelikten kurtulur ve yaratıcı ile yetinme. Bu arkadaşlar, bunlar varlık konusudur. Bu son haftalarda, son 1 hafta içerisinde e, bunlar üzerine duracağım için şimdilik sadece anıp geçiyorum. <gülüyor> Yine bu manada e, bir başka tarif, tasavvuf Allah'ın insanları sıfatlarından arındırması ve onlara sufi niteliğini kazandırmasıdır. Ee, burada da aslında nefis terbiyesinden bahsediliyor. İnsanın, insanda nefis, şer odağı nefis olduğu için o nefsin bizde bir takım haller meydana getirmesi söz konusu. İşte o özelliklerden, insani e, o e, niteliklerden, vasıflardan kurtulup ilahi vasıflarla vasıflanmak Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak özelliğinin kazanılması. Şimdi tasavvuf dedik, dinin manevi yönünü, batın yönünü ele alıyor. İlk zahit ve sufiler, yani ilk dönemde sufi diye kişiler, bedenin fiillerine zahiri amel demişler. Yani görünen, amelin görünen kısmı. Kalbin fiillerine de batını amel demişler. Kalpten, kalple alakalı olan bir takım eylemler var arkadaşlar. Mesela burada birkaç kavram zikredelim. Şimdi zahiri ameller dinin şekli yönünü oluşturur. İşte ruku, secde, kıyam ve benzeri efendim, tavaf, hac sırasında efendim, ve benzeri şeyler görünen yönünü oluşturur. Ama bu ibadetleri yerine getirirken, İman, ihlas, yakin, marifet, muhabbet, kurp, murakabe, tevekkül, sabır, rıza, haf, reca ve benzeri bir takım manevi haller, duygular vardır ki e, bu da ibadetlerin e, manevi yönünü oluşturur arkadaşlar. Dolayısıyla tasavvuf işte bu manevi yönle ilgilenmek suretiyle, Zahir yönünün manevi yönünde tamamlanması, ikmal edilmesi diye anlaşılır. Tasavvuf tarihinde maruf kerhinin bir tarifi vardır. Bu tarife baktığımızda da arkadaşlar, tasavvuf bir, hakikatleri almak, iki, sırlar hakkında konuşmak, üç, halkın elindeki şeylere ümit bağlamamaktır şeklinde başlıklarla karşımıza çıkıyor. Bunlar da yine demin arz etmeye çalıştığımız özellikler, ee, arasındadır. Şimdi bu son tarife baktığımızda bize deminki söylediğimizi çok net bir şekilde veriyor. Demiş oluyor ki bu tarifte ey müminler bilin ki din sadece şekil ve merasimden ibaret değildir. Dinin özüne de değer verilmelidir. Yani o manevi batın yönleri de değer verilmelidir. Dolayısıyla dini hükümler maksat ve hikmetine uygun olarak yorumlanmalı ve bütün yönleriyle eksiksiz uygulanmalıdır. Bir kimse ben çok güzel ruku yaptım, çok güzel de secde yaptım. Kıraatimde e, en güzel şekilde efendim, icra edildi. Dolayısıyla bu namaz namazdır deyip aldanmamalı. Bunlar zahir yönüdür. Aynı zamanda o ibadeti yaparken Allah'ı görüyormuş gibi olmak. Sırf ibadeti Allah için yapmak. E, ibadetinden dolayı kibirlenmemek kendini beğenmemek gibi duyguları da beraberinde yaşıyor ise o zaman o ibadet tam olacak demektir. Evet dolayısıyla e, zahir yönüyle dinin batın yönünün tamamlanması gereği var. Tasavufi hayat tarzı işte arkadaşlar dinin zahir hükümleri birlikte batın hükümlerini de yerine getirmekle gerçekleşir. Şimdi tam bu manada. Tasavvufun bu pozisyonunu, bu durumunu bize e, veren yani dinin batın yönünü ile ilgilenerek ibadetleri e, ve dindarlığı ikmal etme, tamamlama gibi bir durumda olduğunu gösteren e, bir hadis-i şerif var. E, Cibril hadisi. Bu bize tasavvufun alanını, dindeki yerini, dindarlara, müminlere ne kazandığını gösteren bir hadis bu e, kütüb-i sitelerine sayı hariç diğer bütün altı tanesinde beş tanesinde Efendim geçen bir hadis Çünkü bir olaydır bu Aslında Peygamber efendimiz sahabe efendilerimizi sohbet ederken bu içeriye Cebrail giriyor bir misafir kılığında ve bazı sorular soruyor Hepinizin bildiği gibi e bu soruların ilki iman nedir ya Resulallah? İkincisi İslam nedir? Üçüncüsü İhsan nedir? Şeklinde. Sorular tamamlayıp gittikten sonra, tabi Peygamber Efendimiz herhine cevap veriyor. Tamamlayıp gittikten sonra Peygamber Efendimiz diyor ki, gelen bu misafir olarak gördüğünüz kişi aslında Cebrail idi. Size dininizi öğretmek için bu sorular sordu. Demek ki arkadaşlar burada dinin öğrenilmesi, Efendim, dinin farklı yönleri, boyutları veriliyor. Nedir bunlar? Şimdi bir, iman. İman ne dediğince Peygamber Efendimiz imanın altı şartını sayarak cevap veriyor. Allah'a inanmak, meleklere, kitaba, peygamberlere, ahirete, kadere inanmak şeklinde altı tane şart sayıyor. İslam nedir diye sorduğunda bu sefer, İslam'ın şartlarını... Namaz, oruç, zekat, kelime-i şehadet, hac gibi ibadetleri sayıyor. İhsan nedir diye sorduğunda buraya dikkat. İhsan Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmesen de o seni görmektedir diye cevap veriyor. Şimdi arkadaşlar dinin bunları birer daire şeklinde düşünelim. En dışta geniş daire iman dairesi. Onun içinde İslam amel dairesi. Onun içinde de ortada ihsan dairesi. Şimdi iman dairesi ile ilgilenen ilim dalına biz İslam tarihinde kelam, akaid diyoruz. Amel dairesi ile ilgilenen ilim dalına fıkıh demişiz. İhsana gelince... İhsan dairesiyle ilgilenen ise arkadaşlar tasavvuktur. Yani tasavvu kendisine alan ve hedef olarak ihsanı seçmiştir. Yani kulların Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmelerini böyle bir ruh kıvamını kazanmalarını kendisine prensip etmiş. Bunu hedeflemiş. E, dolayısıyla yani e, tasavvufun burada aynı zamanda dinde ne yapmak istediğini de gösteren bir şey bu. Şimdi madem ki e, tasavvuf ihsanı gerçekleştirmeyi hedefliyor, o zaman şunu söylememiz lazım. Taz, tasavvufun gerçekleştirmeyi istediği ihsandan önce iki alan daha var, iman ve İslam, yani iman ve amel. E, imanı ve ameli olmayan, yani akaid ve fıkıh noktasında noksanı olan kişinin ihsanı tamamlaması, gerçekleştirmesi söz konusu olamayacak demektir. Dolayısıyla tasavvuf ehli demek, iman ve İslam yani akaid ve amel noktasında görevlerini yerine getirmekte olan kişidir ki, bu görevleri yerine getirirken ona tasavvuf Allah'ı görüyormuş gibi ruh halini, kıvamını kazandırsın. Yoksa namaz kılmayan bir kimseye Allah'ı görüyormuş gibi namaz kılmak kazandırılabilir mi? O yüzden tasavvuf dediğimiz şey, tasavvufun hedefi dinin kemal derecesinde yaşanması olduğundan bir mutasavvuf, bir sufi dinin hiçbir emrini Şeriatın hiçbir alanını ihmal edemez, etmemelidir. Şimdi iman dairesini yerine getiren bir kimse bir defa mümin vasfını kazanır iman etmekle. Bir mümin namaz, oruç gibi ibadetleri yerine getirince buna da Müslim Müslüman vasfı gelir. Çünkü İslam'ın şartlarını yerine getirmiştir. İşte bu İslam'ın şartlarını yaşarken, yerine getirirken Allah'ı görüyormuş gibi ruh halini kazandığı takdirde o zaman o da muhsin niteliğine bürünmüş olur. Ee, tabii ki bunu yapmak için e, farz ve nafilelerle birlikte Allah'ı anmaya devam etmenin gereği var. Bunu zaten baştan beri söylüyoruz, söyleye geldik. Şimdi size dersin başındayken söylemiştim. Ee, sonunda derlediğim bir takım tarifler çerçevesinde efendim e, ta, tasavvufun e, bazı tarihler çerçevesinde tasavvufu anlatmaya çalışacağız diye. Arkadaşlar bu tarihlerim ki binden fazla tarif var dedik, tarihlerin bir kısmını e, seçmiş bazı büyük sufiler. Ve şiir haline getirerek bize sunmuşlar. Onların şiirlerinden seçtiğim bazı tarifler var. Onları e, malzum e, tarifleri kısaca açıklayıp tamamlayacağım. Bunlardan bir tanesi Dede Ömer Ruşeni'nin malzumesi. Diğeri de Olanlar Şeyhi İbrahim Efendi'nin malzumesi. Dede Ömer Ruşeni 15. yüzyıl, İbrahim Efendi de 17. yüzyıl zavuatından. Şimdi Ömer Rüşeyn'in malzemesi. Şöyle e, malzumalar şöyle tarif ediyor. Tasavvuf hak yolundan çıkmamaktır. Tasavvuf kimse gönlün yıkmamaktır. Şimdi burada bu tariflerin birinde hak ve hakikat yolunda olmak vurgulanıyor ilk mısırada. İkincisinde ise tasavvuf ehlinin kalp kılmaması gerektiği belirtiliyor. Yani tasavvuf ehli gönül yıkmamalıdır denmiş oluyor. Ve yine özeline devam ediyor. Cefa idene, yani o tasavvuf ehli, cefa idene gösterir vefayı, ana gösterene ider senayı. Ne söver, ne döver, ne buşup kakır, basar bağrına sevdiğinden ahır. Şimdi bu tariflerde Sufi'nin kötülüğe karşı iyilikle mukabele etme erdeminden söz ediliyor. Bakınız cefa edene, cefa değil vefa eder diyor. Bir kimse kendisine vefa ederse bu sefer onu sena eder. Efendim, över her yerde ne kadar iyi insan diye met eder. Yoksa kendisine bir kimse bir cefa gösterince ne söver ne döver ne de itişip kakar onu sevdiği insanlar gibi bağrına basar, diyor. İşte bu ile e, kötülüğe iyilikle mukabele etme erdeminden bahsetmiş oluyor. Tasavvuf kalbi Hakk'a bağlamaktır, yüreğin ışk oduyla tağlamaktır. Burada ta, ta, Sufi'nin Hakk'a kalben bağlı olması, ilahi aşk ateşiyle yüreğinin yanması vurgulanıyor. Yüreği aşk ateşiyle yanmayan hamlıktan kurtulup pişmek ve yanmak halini elde edemez. Hazreti Mevlana'nın hamdım, piştim, yandım sözünü hatırlamak gerek. Hamdım, sonra olgunlaştım, piştim ama pişmek yetmez. Sonra ilahi aşk, muhabbetle yanmaya başladım diyor. İşte tasavvuf elinde olması gereken özellikler. Tasavvuf yar olup bar olmamaktır. Gülü gülzar olup har olmamaktır. Yar olmak dost olmak, bar bar yük demek. Bar olmamak yük olmamaktır. Gülü gülzar olup, gül bahçesinde gül olmaktır. Har olmamaktır. Har diken demek. Şimdi bu tariflere tasavvufun sosyal boyutuna, sufinin sosyal yönüne vurgu yapılıyor. Tasavvuf eyle olanlar kimseye yük olmamalı, herkeste güzel geçinmelidir. Gül bahçesinin dikeni değil, gülü olmak durumundadır. Herkesin kendisinden hoşnut olduğu bir kişiliğe, bir kimliğe bürünmelidir, demiş oluyor. İradettür demiştir bazı tasavvuf, Dimeyüp Şeyhüne, Üstadına Üf. Şimdi burada tasavvufun eğitim boyutuna işaret var. Yani tasavvuf yolunda eğitilmeyi kabul edenler mutlaka bir şeyhe bağlanmalı, intisap etmelidir. Tasavvuf eğitimi şeyhsiz olmaz. Ve şeyhi o alanda ne söylerse itirazsız bunu da yerine getirmelidir. Tasavvufla alakalı ne söylerse bunu yerine getirmek durumundadır. Bu da eğitim boyutuna işaret ediyor. Keramet satmamakluktur tasavvuf, hakun işinde itmeyip tasavvuf. Burada da bir uyarı var tasavvuf elinde. Tasavvuf elinde keramet meraklısı olmayacak. Keramet göstererek kendisini meşhur etmeyecek. Sufinin gerçek kerameti dini samimi bir şekilde yaşamayı başarmasıdır denilmiş oluyor. Şimdi birkaç beyitte e, olanlar şeyi İbrahim Efendi'den söyleyip tamamlayalım. Bidayette tasavvuf sufi vicdan olma derler. Nihayette gönül tahtında sultan olma derler. Bu tariflerde sufi yolun başındayken bidayetteyken mahfiyet ve tevazu içerisinde vicdan olmak cansız, benlikten soyulması gerekir. Ama yolun sonuna vardığında e, o zaman gönüllere sultan olacak denmiş oluyor. Tasavvuf cümle zerratı cihanda hakkı görmektir. Tasavvuf gün gibi kevne nümayan olmaya derler. Burada da arkadaşlar cihanın cümle zevresinde Allah'ı görmekten bahsediliyor ki bu bir tecelli ile ifade edilen kavramdır. Bunu varlık konusunu anlatırken son iki haftada ele alacağız. Ama burada esas denmek istenen şey işte hani Allah her yerdedir. Mekandan mülezehtir ama nerede anarsan oradadır. fesembe Nereye dönerseniz dönün orada Allah'ın zatı vardır. E, ayetinde ifade edilen şeylerin e, evet, yaşanması halidir. Dolayısıyla bunu o, e, o bölümleri anlatırken daha iyi anlama imkanımız olacak arkadaşlar. Evet bu haftalık e, bir giriş mahiyetinde ve e, sonraki konuların bir özü özeti mahiyetinde e, temel bilgileri sizlere arz etmeye çalıştım. Haftaya görüşmek üzere hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.